Herkese merhaba, kamdayız, Açık Radyo 94.9'da, yayın masamızda Ayberk Çanakçı var, canlı yayındayız, ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özer, merhaba. Merhaba diyoruz sizlere, Diğerkam başlıyor, bugünün e, konusu çeşitli sosyal fayda kampanyaları dünyadan. Diğer camda daha önceden yaptığımız gibi dünyanın dört bir tarafına uzanacağız ve dünyanın dört bir tarafından farklı farklı meselelerde sosyal fayda iletişim kampanyaları örneklerine bakacağız. Bazıları projeler olacak bazıları sadece iletişim kampanyaları olacak ve ilk durağımız Amerika kıtası olacak bugün. Ee, Kanada'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden iki ile başlıyoruz. Ee, i̇kisi de tütün karşıtı tütün ürünleri karşıtı kampanyalar. Birincisi Kanada'dan. Ee, epey aslında yeni bir kampanya sayılabilir bu kampanya. Kanada Kanser Birliği'nin kampanyası. Kampanyada, kampanya filmi bir operasyon e, yani cerrahların operasyon yaptığı bir ameliyathane görüntüsüyle açılıyor. Cerrahlar operasyonu sürdürürlerken e, yakın plana geçiliyor. Epey karanlıkta bir sahne ve bu sırada... Ee, ...Cerah'ın bir parça doku çıkardığını görüyoruz... Ee, ...tümörlü bir doku gibi burnuna doğru getiriyor... ...hafiften kokluyor ve... ...hımm diyor geçen hafta da bundan vardı çilekli... <gülüyor> ...kanser artık çilekle birlikte verilebiliyor diyor... Ee, ...tütün ürünlerine bir takım ek tatlar katılmasına karşı yapılmış bir kampanya... ...isterse çilekli olsun isterse muzlu... Ee, ...kanserinizi nasıl isterseniz öyle alın diyor özet olarak... Burada e, çok klasik yöntemlerden birisi kullanılmış ama e, yaratıcılığı tabii çok besleyen bir yöntem bu. E, bir ürünü kanserle özdeşleştiriyor. E, yani tütün eşittir kanser e, diyor ama e, siz tütüne katkı yapıp çilekli tütün işte e, hurmalı tütün falan gibi bir hale getirdiğinizde ...onun da kanserle özdeşleştirdiğini bize... ...tekrar söylüyor. Cümleyi de öyle kuruyor. Yani kanserinizi nasıl alırsınız? Çilekli, işte vişneli... ...ya da başka bir şekilde mi diyerek... ...güçlü bir yaklaşım. Biraz tabii şey tarafının... ...bu böyle bir operasyon gösteriyor olması... ...hani... ...operasyon masasında böyle kanla... ...hekimin, cerrahın... ...oradaki varlığıyla vesaireyle... ...ortaya çıkan duygu... ...hoş bir duygu değil... Yani bazı insanlar bunu seyretmekten kaçınabilirler. Böyle bir riski var. Lakin bu haliyle son derece güçlü ve etki eden bir kampanya. Üstelik de şeyi de çok iyi. Yani neye hayır diyeceğinizi size net bir şekilde söylüyor. O netliği burada vermiş olması bu kampanyanın da gücünü gösteriyor. Bir de meselenin bir tıbbi mesele olduğunun da altını çok iyi çiziyor. Yani siz sigara içmeyi bir keyif meselesi gibi görüyorsunuz tütün kullanmayı ama... Hani burada e, bir cerrahi masada kendinizi bulu verirsiniz duygusunu içsel olarak veriyor zaten başından itibaren filme e, dahil olan duygu bu duygu. Ee, yine tütün karşıtı bir kampanyayla söylediğimiz gibi devam ediyoruz. Bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bu enteresan bir kampanya. Roof. Günümüz gençliğini hedeflemişler. Ash e, kampanyanın sahibi. Action on Smoking and Health yani e, sigara ve sağlık üzerine hareket e, birliğinden geliyor. E, bir küçük bilimsel olmayan, bilimsel olma iddiası da olmayan deney yapmışlar. E, hoş bir genç kızın ve hoş bir genç adamın fotoğraflarını çekmişler ve Tinder'da iki ayrı profil yaratmışlar. Her İkisi için ikişer profil. Her şeyleri aynı olmak üzere profillerden birindeki fotoğrafları sigara ile birlikte göstermişler. Diğerinde de sigarasız göstermişler. Ve e, deneklerle yaptıkları çalışmanın sonunda da görmüşler ki e, sigarasız olan fotoğraflara gelen beğeni sayısı da iletişime geçme isteği de sigaralı olanlara göre e, iki kat daha fazla. Sigaralı fotoğraflar beğenilmiyor yüzde 21'de kalmış e, o profiller diğerlerine yüzde seksen oranında beğeni gelmiş ve bunun e, kampanyasını yapıyor sigara içmek artık cool bir davranış değil son <gülüyor> evet. kalanlar da vazgeçsin. <gülüyor> evet e, lakin şöyle şeyi merak ediyorum e, sigara içenlerde e, kendisi içenlerde içmeyen fotoğrafları mı beğenmiş? ...o kadar detaylarlaştırma yaptıklarını yani ortamda. <gülüyor> Şimdi 20-30, 20-80 oranına bakarsak... ...samimiyetsizliğin diz boyu olduğu kesin çünkü de... <gülüyor> ...yani son noktada. Yine de gençlerle iletişim kurmak için... ...hem seçtikleri mecra hem o mecranın... ...kullanımına yönelik yak, yaklaşımları... ...hem de bunların sonuçlarını, açıklamalarını... ...yönelik kullandıkları görseller vesaire... ...dediğimizde oldukça etkili... bir ...kampanya yürüttüklerini söylemek mümkün Kesin ben? Kesinlikle öyle. Yani bir kere... ...mecrayı iletişim alanına dönüştürme olmak açısından güçlü bir kampanya ve sonuçlarını bir şey gibi sosyal deney tadında paylaşıyor olmaları güçlü bir etki yaratıyor doğrusu yani fotoğrafların çekilmesine falan bakıldığı zaman aralarında çok büyük farklarda yok yani şöyle düşünmesin dinleyicilerimiz e, bu sigara için daha böyle bet bir suratla çekiyorlar da içmeyeni e, daha güzel çekiyorlar değil aynı dekor aynı ortam aynı kılık kıyafet aynı saç stili aynı, aynı kare. E, kare neredeyse sadece aralarda hani, eğimler falan her şey aynı e, işte sigara içen ya da içmeyen pozlar e, kullanılıyor demek ki insanlar e, hızlı tanışma içine girecekleri bunlara öyle deniyor fast dating site deniyor bunlara Hızlı randevu sitesi falan e, gibi işte partner arayışı, gecelik partner arayışı vesaire e, üzerinden şekillenen ama daha başka arkadaşlık sitelerine de dönüşmüş siteler bunlar aynı zamanda. Bu fast dating sitelerindeki insanlar demek ki öyle hani riskli kişileri istemiyorlar. Bir yuva kurmayı düşünmüyor bile olsa onunla e, etrafında sigara kokulu birini bekle, istemiyor demek ki. E, hakikaten şunu biliyoruz sigara içen insanlar olarak... Ee, i̇çenler de şey yapmıyorlar Yani o kokunun varlığından Veya üzerlerine sinmesinden genellikle çok Hoşlanmıyorlar yani o görüntüyü sevdiklerinden Yapmıyorlar bunu bu bir <gülüyor> Bağımlılık ve mücadele edilmesi gereken Bırakılması gereken bir şey aslında ee, Bu manada Burada bir ters taraf var Her zaman bu tür bağımlılıklarda İnsanlar bunu bu iyi bir şey diye Yapmıyorlar yani sorduğunuzda Herkes biliyor zaten ne, ne tür bir Sorun olduğunu e ...zaten bırakmaları... ...motivasyonuna baktığınızda da bunu görüyorsunuz... ...yani hastalık... ...yakınında birisinin hastalanması... E, ...ölümle karşılaşma... ...motivasyonu tetikliyor... ...korku daha fazla e, etkili burada... ...bilgiden daha fazla etkili yani... <gülüyor> ...hani biz... şeyde ...iklim iletişiminde benzer şeyleri tartışıyoruz ya... ...bilmeyebiliyor bütün Türkiye... ...yani bütün insanlık biliyor... ...şu anda bir iklim değişikliği olduğunu... ...ve bunun küresel bazda olduğunu... ...bunun da dünyaya zarar verdiğini biliyor... Ama harekete geçmiyor. Ne zaman harekete geçme etkisi başlıyor veya gündemine geliyor... ...birdenbire böyle yumruk büyüklüğünde dolu yağınca... <gülüyor> ...o zaman işte bir şey yapmamız lazım diyor. Üç gün sonra unutuyor. Hayır ama sonuç itibariyle buradaki durum da böyle bir durum. Ee, bir sonraki kampanyamız aslında oldukça küçük çerçeveli bir kampanya. İsrail'de birkaç e, lisede yapılmış... Bir kampanya fakat oldukça da ilginç bir kampanya olduğu için aldık. Hem de farklı kültürlerden kampanyalara da bakmak istediğimiz için. E, kampanyanın sorusu şu. E, Popüler kültür mü yoksa gerçek bilgi mi diye soruyor. Okullara asılan posterlerden oluşuyor. E, görsel olarak çok çarpıcı görseller kullanmışlar. Örneğin Kafka'yı Lady Gaga'nın et kıyafeti içinde göstermişler. Gaga mı Kafka mı? ...diye soruyor... Ee, ...bir başka görselde... ...Miley Cyrus'un o Breaking Ball'daki... E, ...ikonik görüntüsünü... ...bu sefer e, Dreyfus'la yapmış... ...Cyrus or Dreyfus diyor... ...altında da küçücük... ...ne bildiğin ne olduğun anlamına gelir diyor... ...fakat burada ciddi bir diktonomik problemi var... ...çünkü... E, ...hem Lady Gaga'yı hem Kafka'yı sevmen mümkün... ...bu hayatta birinden birini seçmek zorunda mısın... ...ya da böyle bir dayatma... E, ...biraz... ...eski usul kalmamış mı... ...her ne kadar görseller çok çarpıcı ve yeni ee, usul görülse de. Bilemiyorum ben, beni daha çok şey ilgimi çekti. Hani İsrail gençliği bunların ikisini de aynı anda tanıyor... ...ve bunların arasındaki e, <gülüyor> farklılıkları, ilişkisellik varsa onu... ...yoksa olmayanı falan biliyor, felsefi olarak da değerlendirebiliyor... ...ve bunun üzerinden bir iletişime maruz kalıyor. Helal olsun nasıl bir eğitim veriyorlar acaba diye düşünmekte... ...alamadım <gülüyor> kendimi yani. <gülüyor> Bu da bizim popüler kültür kampanyamız oldu. Daha popüler bir konuda. Ee, buradan çok uzun zamandır e, bahsetmediğimiz... Ya bir şey daha söyleyeyim. Bununla ilgili yani bu biraz şey tabii. Hani bu yargılayıcılık, seçkincilik. Hani e, aha, ikisini birden birlikte sevmenin daha ötesinde... ...herhangi birini seviyor olmanın aşağılayıcı bir yanı e, olmadığını da, da söylemek doğru. lazım. Yani her popüler kültür diye tanımlanan şeyin... Aslında yozlaştırıcı etkisi vardır gibi bir e, genellemeden yola çıkıyor bu o da pek doğru değil. Ee, uzun zamandır PETA'dan bir kampanya e, kullanmamıştık ee, Yine bir PETA kampanyası üzerine konuşacağız şimdi ee, PETA bu kampanyasında Amerikalı hip hop grubu Wu-Tang Clan'ı kullanmış Seslendirmeyi onlar yapıyorlar Kampanyanın filminde ise e, grup üyelerini ve diğer başka insanları e, Hatırlarsın Michael Jackson'ın Black and White klibi çıktığında herkes çok şaşırmıştı Çünkü bir metamorfozla suratlar birbirlerine dönüşüyorlardı ...tam olarak o tekniği kullanmışlar... ...önce insanlar birbirlere dönüşüyorlar... ...siyah adam, e, Asyalı bir kadına... ...Asyalı bir kadın, e, yaşlı bir kadına... ...vesaire... ...derken insanlar hayvanlara dönüşmeye başlıyorlar... ...bir ayıya, bir balığa, bir kuşa... ...altında da diyor ki... ...aslında hepimiz aynıyız, hepimiz canlıyız... ...isterseniz tüylerimiz olsun... ...isterse burnumuz, isterse hortumumuz... ...bununla yüzleşmekten... ...çekinme, her canlının... ...içinde bir kişilik yatar... ...hepsi bir kişidir diyor beta ee, şimdi bu bir e, şey yaklaşımı e, türcülüğe karşı ortaya konulan işte duruşun ona artık hani felsefi duruş diyeceğim ama değil yani politik duruşun diyelim ona bir bilgi duruşu bilinç duruşunun ifadesi e buna çok ihtiyaç var çünkü böyle bir fikrin nasıl tercüme edileceğini dışarıya nasıl anlatılacağını çoğu zaman insanlar bilemiyorlar yani nereden biliyorsun hayvanın kişiliği olduğunu filan gibi bir şeyle karşılaştığımız bir dünyada yaşıyoruz biz e bunu işte belli ortak noktalar üzerinden gördüğümüz zaman aslında daha ikna edici oluyor yani bizim mesela bir bakış diye bir şeyimiz var orijinalliğimiz var yani insanlar bireyler birbirleriyle iletişim kurarken gözlerle iletişim kurabiliyorlar ...yani bir başka canlının gözleriyle iletişim kurabildiğinizi burada o kadar güzel gösteriyor ki bize. E, o göz gidip bu göz geliyor, o kulak gidip bu kulak geliyor. İnsan kulağından maymun kulağına, insan kulağından fare gözüne, insan gözünden fare gözüne... ...geçişlerle oradaki o aynılıklar, işte balıktan file, filden insana gibi... ...aynılıklar çok daha iyi ifade ediliyor. E, bu haliyle aslında hani ortada bir şey olmasa... ...metamorfoz dönüşüm, metamorfolojik dönüşüm olmasa işte o morfoz istenilen bir efektle yapılıyordu eskilerde. Şimdi de benzer bir şeydir herhalde. O efektlerin kullanımı olmasa aslında söylenen de yeni bir şey yok yani bir tane cümle söyleniyor bize. Her canlının içinde bir kişilik var, bu kişiliğe saygı duy deniyor... ...görsel yaratıcılığı... ...daha doğrusu yaratıcılıkta... Değilim, çok ...çeldiriciliği, çeldiriciliği yüksek. Belki de yani. şu anda çok ihtiyacımız olduğu için buna... E, ...iyi gelen bir kampanya... ...çok yumuşak, çok basit... E, ...hazır bunu söylemişken... ...hazır bu tekniğin ilk kullanıldığı yeri de anmışken... E, ...Michael Jackson'a da bir selam... ...edelim mi? Bir kısa müzik arası verip... ...Heal the World'ünü kısaca dinleyelim... ...sonra kampanyalara devam edelim. Memnuniyetle.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 Evet, diğer ki devam ediyor ee, dünyadan sosyal fayda kampanyaları konuşuyoruz. ...Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir kampanyayla devam edeceğiz. Söz Damla sende. E, WWF e, Danimarka ve WWF Türkiye'nin aynı anda çıktığı bir kampanyadan bahsedeceğiz. Mecra olarak Snapchat kullanılmış. Çoğunlukla bugünün gençliğinin... E, selfielerini paylaştığı ve çok da hızlı kullandığı bir mecra burası. Tam olarak mecranın dilini kullanmışlar. Ve yaban hayvanlarının e, fotoğraflarını yakın plan alarak... ...üzerine bunun son e, selfie'mi olmasına izin verme... Yazmışlar. Bu kadar basit. E, tanıtım filminde de Türkiye'dekinin ha, hayat Snapchat gibi gördüklerimiz eşsiz ama bir o kadar da anlık. Saniyelerle sınırlı. E, onların son selfiesi olmasına izin verme. Nesilleri tehlike altında olan türleri koru diyor. E, pek çok hayvanın görseli var. Hem hashtag'i hem mesajı hem başlığı hem de call to action dediğimiz harekete eyleme geçme çağrısını aynı anda içeren bir iş. Evet, hashtag last selfie don't let this be my last selfie diye bir cümlenin son kelimelerinden oluşuyor. Biz bir kaplan yüzü görüyoruz. Bütün ekranı kaplayan bir kaplan yüzü cepheden çekilmiş. Bir gözleri bize bakıyor ve üzerinde diyor ki bunun son selfim olmasına izin verme. Altında imzacısı var. Aslında söylenen her şey bir kere de söyleniyor. Üstelik de hani mecranın özelliğine göre sürpriz etkisi de yükseksiz. Böyle tararken pat diye karşınıza çıkan bir goril ya da bir kaplan ya da bir başka işte kutup ayısı gibi bir hayvanla karşılaşıyorsunuz. Son derece etkili bir kampanya... E, muhtemelen üzerine tıklandığında e, bağış e, yerine gidiyor filan SMS gönderin A, evet, diyor. Evet, benzer şeyler vardır muhtemelen dedim. Evet, yani bir call to action, bir eyleme çağrı ve e, bir şey var. SMS atıyor ve bir bağış e, yapıyor muhtemelen. E, bunda imzaya da çağrı yapabilirsiniz, bağışa da çağrı yapabilirsiniz. Başka şeyler de yapabilirsiniz. Çok küçük, çok akıllıca. Bunu tartışırken fakat provokatif bir soruyla geldin Rauf. E, kampanyayı konuşurken bir yandan da kampanyanın prodüksiyon aşamasının çok zorlu olmadığını, stok görsellerle de halledilebileceğini, maliyetinin de çok yüksek olmadığını, buradaki asıl şeyin yaratıcı fikir olduğunu konuşuyorduk ve e, epey provokatif bir soru <gülüyor> sordun. Stok görsel satın alındıysa, acaba stok siteleri, e, kullandıkları hayvanların e, telif haklarını ödüyorlar mı? Yani yaban hayatından kutup ayısını kullanıyorsun, en azından o Kutup payısı için gidip bir doğal hayatı koruma derneğine bağışta bulunuyor musun? Bedavadan fotoğraflarını kullanıyorsun, telillilerini yani kullanıyorsun. Ko ko Kodadı <gülüyor> doğal hayatı koruma derneği ama ben buradan şöyle bir e, tartışmaya geçebiliriz veya şöyle bir noktaya geçebiliriz. E, hani az önceki kampanyada kişilik hakları olduğu, onların da içinde bir kişilik olduğu bütün canlıların içinde diye konuşmuştuk ya. E, bu hakları e, savunmak, korumak ve geliştirmek isteyen kuruluşlara. Şimdi bu kuruluş kendisi zaten bunu kullanıyor burada orada bir problem yok ee, ama lakin buna para ödeyerek belki kullanıyor stok görsel sitesine. Ama o stok görsel sitesi bütün bu kuruluşlara paylaştırılacak bir Havuz. doğa fotoğrafları e, telifi havuzu oluşturuyor mu acaba? <gülüyor> yani biraz... E, Proje de... yazdın sanırım buradan. Evet wishful thinking oldu ama benimki yani. <gülüyor> Olsa ne güzel olur projelerimden biri. Dünyanın öbür ucuna gidelim Yeni Zeylanda'ya ee, Zaten son kampanyalarımıza geliyoruz Yavaş yavaş zamanımız da azalıyor ee, Yeni Zeylanda'daki Yine doğal hayatla ilgili bir kampanya ee, Orman ve Kuşları Koruma Birliği'nin bir kampanyası Bu dergilere ilan vermişler Yeni Zeylanda'daki pek çok Ormanın ve doğal e, Parkın görüntüsü Banknotlara basılı yani 5 dolarlık 10 dolarlık ve 5 dolarlık banknotlarda Ulusal parkların resimleri var çizilmiş. O resimleri büyütmüşler ve bir bölümünü perforajla ayırmışlar. O banknotu banknot zannedip çekip aldığınız zaman orası boş kalıyor. Beş doları ver biz orayı dolduralım diyen de <gülüyor> <gülüyor> e, para peşin kırmızı meşin kampanyası. Maliyetli bir kampanyaymış yani özel baskı dergilerin arasına özel sayfalar işte perforajlar vesaireler e, acaba bütün bunların maliyetleri burada <gülüyor> karşılanan şeyi e, ödenen bağışları, verilen bağışları karşılıyor mu? Emin değilim ama fikir güzel bir fikir. Şimdi tabii son dönemde bir dikkatimi çekti. Bir, bir eğilim olarak öyle midir bilmiyorum ama çok fazla para kullanan, para deseni üzerinden derdini anlatan çeşitli mecralarda yani sadece sosyal e, fayda iletişiminde değil. Diğer işlerde de çok fazla para kullanan kampanya gördüm. Böyle bir şey var herhalde. bir Yaratıcıların zihinlerinde ya bu para, bu parayı bir kullansak mı? En çok alalım, gördüğümüz ilgi olduğu için olabilir mi <gülüyor> bir acaba? Bir şey olmaya başladı yani. Ama uzun süredir hani dünyada... ...yüzyıldan fazladır en çok onu görüyoruz, cebimizde taşıyoruz falan ama... E, ...bilemedim. Yani şey e, evet, çok yaratıcı mecrayı kullanmadığın iyi bir örneği. E, özellikle e, var olan e, şeyle e, mecrayla... ...kullanıcının arasındaki... ...ilişkinin kurulması anlamında da iyi yani... ...sizi bir şey yapmaya zorluyor... ...orada bir parça var o parçayı aldırtıyor size... Ee, ...o parçayı aldığında... ...arkadaki boşluk hissi... ...işte vesaire bütün bunlar... ...sizi sürecin içine katıyor... ...akılda kalıcılığı çok arttırıyor doğal olarak... ...bir deneyim yaşadığınız için çoklu... ...bir şey yaşıyorsunuz sadece görmüyorsunuz... ...dokunuyorsunuz kopartıyorsunuz... ...bir güç harcıyorsunuz sonra... ...belki bunu birisine anlatıyorsunuz... ...hani bir anıya dönüşüyor bu artık... ...hikayesi olan bir şeye dönüşüyor sizin içinizde... ...kendi öykünüze dönüşüyor... ...bu manada güçlü. Son kampanyamız, bunu biraz da hızlı anlatalım... ...zamanımız gerçekten çok daraldı çünkü... E, ...Belçika'daki... Özel olimpiyatlar için, zihinsel engellilerin yarıştığı özel olimpiyatlar için e, hazırlanmış bir kampanya. E, Down Sendrom gözleri deniyor. E, çok ünlü sporcuların fotoğraflarını kullanmışlar ve gözlerini Down Sendromu'nun çok bildik, klasik görseline çevirmişler. Ve diyor ki, örneğin çok ünlü bir futbolcu için, Brün daha mı az desteği hak ediyor şimdi? Hayır, sizler de aynı yetenekteki insanları destekleyin. Evet, e, ben olsam politikacıları yapardım. <gülüyor> <gülüyor> yani tabii şöyle bir özrüm, özrüm demeyeyim de şöyle bir şeyim var. Arızam var, sporcu tanımıyorum ya. <gülüyor> Bakınca <gülüyor> kim acaba falan diye böyle şey, Çok şey bakıyorum. Çok <gülüyor> ünlü bir tenisçi, ünlü bir futbolcu ve ünlü bir... E, şey, kriketçi kullanmışlar. Güzel, Türkiye'de de kimlerin yapılabileceği belli. Biz de sadece üç tane futbolcu koyarız muhtemelen. <gülüyor> çok hızlı e, anlaşılan... ...mesajını da çok doğru veren... E, ...bir kampanya. E, aynı zamanda bir eşitlik talebi de içeriyor. Ve bu talep son derece haklı bir talep. O yüzden bu senenin sevdiğimiz kampanyaları... ...arasına giriyor diyelim mi? E, evet, yani... E, ...derdini hızlı anlatan... E, ...iyi, güçlü bir kampanya. Daha az da hak etmiyor hakikaten yani desteği. Açık Radyo 94.9'da canlı yayında diğer kamda dünyanın dört bir tarafını dolaştık ve sosyal fayda iletişim kampanyalarından örnekler üzerinde konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben Damla Özler. Ben Rauf Kösemen ve yayın masamızda Ayberk Çanakçı. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Diğer kam.